Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programı için birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet edeceğiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Afiyetlesiniz inşallah Elhamdülillah Dışarısı geçti inşallah Hocam geçen hafta ...siz e, diş ağrısından söz ettiniz... ...ben iyileşmiştim... ...program yayınlanınca arayan arayan... ...geçmiş olsun e, ...herhalde e, büyük bir şey var zannediyorlar... ...diş hocam... Nasıl? ...olsun sevenleriniz... Olsun. E, ...çok elhamdülillah... E, ...hocam... E, ...kul hakkı konusunu... E, ...konuşuyorduk... E, ...bugün bir başka... ...kul hakkı alanından... E, ...konuşalım diye düşünüyorum... Yöneten, yönetilen e, arasındaki kul hakkı e, konusu. Yani bu alan kolay bir alan değil e, öyle zannediyorum. E, ilk İslam halifeleri, Hulefai Raşid'in döneminden örnekler var. E, diyelim Hazreti Ömer'in kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu diye Mehmet Akif'in şiirine yansıyan e, Hazreti Ömer hassasiyeti mesela yani e, oradaki e, dicleye düşen bir koyundan e, Ömer sorumlu olur mu olmaz mı ya da yine Hazreti Ömer'in e, bir şeyi hani koca karı ile Ömer diye bir meşhur, e, meşhur e, kıssa anlatır e, yine Mehmet Akif Orada da Ömer, Ömer nasıl aldın bu bağrı sırtına sen diye Hazreti Ömer kendi kendine söylenir. İşte vefatı anında da malumlarınız oğlunu senin yerine aday gösterelim mi diye sorulduğunda bir evden bir kurban yeter der. Yani böylesine ağır bir yük gibi hisseder devlet sorumluluğunu nasıl bir şeydir yani burada kul hakkı kavramı nasıl giriyor yönetilenle yöneten arasına burada hep yöneten mi sorumlu yönetilenin sorumluluğu var mı ya da nasıl bir sorumluluk çerçevesinden amel defterine nelerin yazılacağından söz edebiliriz Bismillahirrahmanirrahim hocam iki şeyi ee, ön konu olarak Görüşmedikçe bunu anlamamız zor Birincisi Temas ettiniz ee, biz, biz mümin olarak Konuşurken Yönetenlerin Sorumluluğundan hep söz eden Bir anlayış konuşamayız Evet. Yöneten ve yönetilen evet. Karşılıklı Bir hak sahibi olma söz konusu ee, Hadisi şeriflerde Böyle açık bir Beyan var tıpkı ...sadece anne babalar hak sahibi değil... ...çocukların da hakları var der gibi... Der gibi. Evet. ...nasıl anne baba... ...babaya karşı an, çocuklar... ...çocuklara karşı babalar anneler... ...gibi bir... E, ...karşılıklı haklaşmadan... ...söz ediyoruz... ...aynı şekilde... ...o karşılıklı hak sahibi olmayı... ...yöneten... ...ve yönetilen içinde kullanmak zorundayız... ...dolayısıyla... ...kıyamet günü... ...belediye başkanının bakacağız belediye başkanı görecek kıyamet günü deyip işte keçi Ömer e, Dicle'ye düşürdü. Bizim belediye başkanında da kaç tane keçi kaldırımda <gülüyor> ezildi i̇şte, evet. e, diyor. E, bu doğru ama yarım doğru. Evet. Yarısı da belediye başkanı da kıyamet günü e, en azından yanlış giden şeylerde niye bir telefon edip beni ikaz etmemiştiniz diyecek. Evet. En az bin Maruf hakkını Hı, isteyecek. Evet. Nehyanil Münker hakkını isteyecek. Mesela bu Çağın bir örneği olarak ben zikredim. Kıyamet günü e, belediye başkanı, işte misal yani çok yaygın olduğu için belediye başkanını konuşuyoruz. Belediye başkanı, e, ya Rabbi bunlar camide namaz kıldıkları halde e, bu parklarda e, bu kötü işler yapılıyor, alkol satılıyor e, diye bir refleks göstermedikleri için ben de e, gafil avlandım. Belediye yetkilerini kullanıp alkolü önleyemedim diye yani Kendini kamuoyu oluşturma vatandaşın hmm. hakkı destek verme sadece evinin önündeki çukuru kapatmadığı zaman belediye arayan vatandaş görevini yapmış vatandaş değil evet. İslam ortamında konuşuyoruz hmm. yani birinci tespit etmemiz gereken mümince konuşmuş olmak için gereken şey karşılıklı bu haklar evet. anne baba çocukların birbirlerine karşı e, hak sahibi oldukları gibi iki işçi işverenin birbirine karşı işçinin de hakkı işverenin de e, hakkı, hakkı olduğu e, borcu gibi. olduğu evet. gibi iki biz siyasetten konuşuyoruz konuşacağız mecburen çünkü yöneten ve yönetilen dediğimiz zaman en tepedeki şahıstan e, en altta işte Beş haneli bir köyün muhtarından da söz ediyoruz aslında. Tabi. Yani çünkü idarede bir yetki alanı var. Evet, 5 evet. haneyi idare ediyor, bir de beş eyalet idare ediyor. Mesela evet. böyle bir fark var arada ama evet. adı ve misyonu idareciliktir bunu. Evet. Şeriatımız İslam, siyaseti yabancı görmeyen aksine dinden dinin ilgi alanında tutulmuş konulardan gören bir dindir. Evet. İdare etmek, idare edilmek. Yani, yani sonuçta insan e, insana, gelmiş din, evet. insana gelmiş bir din, insana gelmiş bir din, şehirlere, köylere, ülkelere kendi rengini vermek isteyen bir din. Evet. Dolayısıyla İslam şeriatımız, Müslümanlığımız ee, i̇nsanların idaresiyle ilgili konuyu ithal görüşlerle e, sahiplenecek bir din değildir. Kendimize ait görüşlerimiz vardır. Olmalıdır, naslarla sabittir bu. Yani evet. din olarak biz... ithal görüşlerden ithal, gö ithal görüşlerden ediyoruz. mesela bugün konuştuğumuz konu devlet başkanından... İşte muhtara kadar, belediye meclis üyesine kadar birisinin hakları, hukukları konusunu dışarıdan alacak bir durumda değiliz biz. Yani ibadeti, din tasnif etsin, siyaseti, başka bir dünya görüşü tasnif etsin böyle bir şey hem yok. Böyle, çok güzel yani dışarıdan evet, ithal edilecek evet. bir durum yok. Hem de, veliki layık bir ülkenin, bir kasabasının, belediyesinin meclis üyesi olayım. Evet. Veya Medine-i Münevvere'de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sağlığında Şura meclisindeyim diyelim evet. Müslüman olarak ben Sadece yasalarla Devlet Mahkemeleriyle Ya da müfettişlerle Ürkütülecek Onlardan kurtulduğum zaman Rahat kalacak biri değilim Sabah namazına kalkmayışımın muhasebesi Ahirete intikal ettiği gibi Evet Bugünkü yöneticiliğimle ilgili muhasebe de ahirete intikal edecek. Evet. Neden? Çünkü dinimiz herhangi bir şekilde boş bıraktığı bir alanda değiliz biz. Evet. Özellikle yöneten ve yönetilen diye onlarca hadis-i şerif var. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden fıkıhta konudur bu. Hatta yönetim meselesi çok enteresan üstadım. Esasen bir fıkıh konusu olduğu halde akide kitaplarında işlenir hep. Hmm. Çok önemli bir konu. Ne açıdan e, Mesela, akide kitaplarına konu oluyor? Çok önemli. Yani normalde yani imanla bağlantılı bir <gülüyor> boyutu olduğu <Evet>. için. Bilhassa <gülüyor> Ümmeti Muhammed'in ehl sünnet dışındaki fırkaları, şiilik, bunu imana taalluk eden bir konu gördükleri için yönetilmeyi başlarındaki halifeyi bunu akide kitaplarına taşımışlardır. Ehl-i Sünnet'in uleması da işte taftazanilerimiz yani bizim meşhur akide müelliflerimiz, raziler. Bunlar da bu cevapları akide kitapları üzerinden verdikleri için hı hı. akide konusu gibi görünür ümmetin yönetilme konusu. Evet. Yani İslam'da siyaset var mı diye bir soru hı hı. sorsak, fıkıh kitaplarında yok, akide kitaplarında var deriz. Evet. Yani evet. çok enteresan bir şey hocam. Yani bunu Akide kitaplarına girmiş olması bir konunun Müslüman'ın kelime-i tevhidinin ilgi alanına giren bir konu demek bu. Evet. Bu çok önemli ikinci noktayı özetleyeyim hocam çok dağıtmadan konumuz parçalanmasın evet. diye. Ee, biz e, yöneten ve yönetilen hukuku diye bir şey konuşuyorsak burada... Bunu din üzerinden konuşacağız. Tabii. Ki, Sosyal tabii. bir vaka olarak değil. Tabi. Yani, o ayrı bir boyut. Bizi, zaten e, kul yani, hakkı ekseninde yani, diyoruz. E, kul, yani ahirete taalluk eden bir boyutu olması hasebiyle e, gündemimize Aynen arıyoruz. öyle. Dolayısıyla yarın Rabbimizin huzurunda e, bir dükkandan filanca şeyi çalan bir Müslüman kul hakkıyla yargılandığı gibi siyasetle meşgul olmuş ...yönetilmiş veya yönetilmiş... ...siyaset derken bir partiye girip... ...parlamentoda kastetmiyorum... ...siyaset yönetmek demek... Evet. ...yani herhangi bir yönetici... ...bir belediyenin meclis üyesi de olabilir... ...bir okulun... ...idarecisi olabilir... ...okulda da müdür terbik, terbik. yani ...okulda bir şehir nihayetinde... Evet. ...gibi... Yani ...hadis-i şerifte şöyle enteresan bir cümle var... ...zannederim... Bunu medyatik bir ölçü olarak kullanabiliriz Bu ümmetimden diyor Efendimiz Sayın Hadis Yerif 10 kişilik bir gruba yönetici Zahin edilip de Onlara Allah'tan korkarak yöneticilik Yapmayan cenneti koklanamaz diyor Evet Büyük bir evet. tehdit evet. yani evet. Cennetin kokusunu koklanamaz Veya benzeri ifadeler de var Yani evet. cehennem onun olur Gibi manasında Yani 10 kişiye imza atıyor musun sen Tamam, evet. Yönetici kabul ediyor şeriat seni. Evet, yani Hadis-i evet. şeriften o anlaşılıyor. Evet. Bir on kişinin sorumlusun. Bu sorumluluk işte e, bir kampta ağabeylik e, yapan kişiye de ait. Aynen evet. Belediye meclisinde imza atan bir meclis üyesine de ait. Parlamentodaki ee, Belki bir aşiret reisine de ait vesaire Yasalsa evet. Yasalsa aşiret reisi Yani korsan olarak toplamış etrafında insanlar çete gibi olmuş O zaten varlığı muteber değil ha, Kendi yasalarını uyguluyor <gülüyor> <gülüyor> Aşiret evet. ya, Şöyle de olur üstadım dernek başkanı da bu Dernek başkanı, başkanı da, tabii da bu ki, Vakıf başkanı, vakıf başkanı, başkanı. başkanı. Mesela hadis-i şerif ne buyuruyor Sizden bir grup yolculuğa çıkınca Üç kişilik bir grup yolculuğa çıkınca Birini emir setsin diyor. Evet. Ya çok yani o emir diyor. de bir Sen, anlamda yönetici Mesela oluyor. geçen hafta Almanya'ya gitmiştiniz. Kaç kişi gittiniz hocam? İşte 19 kişi falandık. E 19 kişi emiriniz olması gerekiyordu. Evet. E işte Var o... emirimiz, yol emirimiz. E yol emiriniz. <gülüyor> evet. İşte bu 19 kişinin sorumlususunuz siz. Tabii. Allah'tan korkarak onlar aç kalandan, açıkta kalandan değil mi? <gülüyor> hocam mesela aç kalmak derle de, bu dünyada açlık gelmesi kalktı literatürde. Yani öyle, öyle denir. Onursal, onursal tokluk da önemli. Evet. Yani arka, mesela ihmal edildiğiniz. Bir kişi hep arka koltuklara rastlatılıyor. Nasıl olsa evet. ses çıkarmıyor diye. Herkes takdim ediliyor, onun adı belli olmuyor. Yani ben şöyle görmek istiyorum. Şahsen kendim mesela benim Öğle yemeği yememden önemli bir yerdeki onurumun korunması. Muhakkak o, evet. Onur daha değerli. Tabi yani. tabi. Yani medyatik çağda mesela fotoğraflarda hep sen çek deniyor bu, e, bu <gülüyor> fotoğrafçı kalıyor adı iş gezide yok gibi oluyor. Evet. Bunlar idarecinin yani neyi örneklerden dikkate alması lazım. İdarecinin bu hassasiyetleri evet. kontrol etmesi gerekiyor. Kim Eğer, kuytu alanda kaldı kim öne çıktı onlar bile. Biri öbürüne evet. zulmediği olabilir. Evet. Yani evet. bu da onun sorumluluğu alanında. Evet. Her halükarda e, iki haneli rakamı bulduğu zaman bir kitle yani dokuz evet. rakamını açtık on kişi oldu mu birisi liderse yöneticiyse sorumlu ise kıyamet gününe taşınacak bu konu. Evet. Özetip bu bu meselenin. Evet. Kıyamet gününe gidecek. Dolayısıyla şef Fabrikada şef veya su idaresinde şef veya belediyenin filan biriminde şef. Okulda müdür yardımcısı. Emekli olduk elhamdülillah helalleştik arkadaşlarla gittik. Kesinlikle böyle değil. Evet. Helalleştik gittik yok. 20 senedir bu okulda müdür yardımcısınız, müdürsünüz. Ee, 20. senesine kadar 50 tane personel 3000-4000 talebe geldi geçti oradan. Evet. Siz son kalanlarla helalleşmişsiniz. Onlar sizi altı aydır görüyorlar belki. hakkım helal ettim diyorsun. 15 sene önceki işkencelerin, eziyetlerinin sahipleri nerede? Evet. Mümin... Yani oralarda daha da geniş sanıyorum hocam. Mesela müdür yardımcısı veya müdür. Yani belki... Hani okul personeli açısından biraz örnek verdiniz. Ama öğrenciler açısından da bir anlamda yönetici değil mi? Veliler açısından evet. yönetici. Yani o zaman o hukuk binlerce insanı ilgilendirmeye başlıyor yani. Hocam şimdi dalga dalga büyüyor. Bu. Evet. Bir öğrenciye öğretmen işkence yapıyor. Evet. Eğer öğrenci ben müdür muavinine gidersem bu işkenceyi önler düşünemiyorsa öğretmenden önce muavin sorunlu. Mesela, evet. Niye? Sığınma noktasında körelme var. Evet. Evet işkenceyi öğretmen yapıyor. Ama e, o e, hiyerarşi içerisinde öğrencinin sığınacağı bir yardımcı bulunması gerekiyor. O temin edilemiyor. O aktif değilse eğer o zaman ortaklar bu sorunu evet. Müdür de yardımcısının bu aktif olması gereken noktayı kullanmaması, aktif olmamasının hesabını sormuyorsa ...bu sefer müdür de bunun ortağı... ...yani bir taş atıyoruz... ...bu taş... ...yayıldığı kadar... Evet, evet, e, evet. ...suyu çalkalıyor... Evet. ...aynı şekilde yöneticiler... ...hesap ederken bu şekilde hesap edecekler... ...bunun için... E, ...Müslüman kültüründe yöneticilik... ...ateşten gömlek diye bir ifade evet. olarak... ...ateşten evet. ...çok hoş bir deyim bu... Doğru, ...yani doğru. gömlek zorunlu bir şey... ...çıplak kalamıyorsun... Evet. ...ateşten gömlek... Yani bunu giydin mi de yanıyorsun. Yanma ihtimalin yani yanma çok ihtimali. yüksek. Bunun için e, Müslümanlar olarak biz yönetimi bırakıp kaçmaktan asla söz edemeyiz. Yönetimi bırakıp kaçamayız. Evet. Neden? Çünkü yönetimi, hadi siyaseti bıraktın okul yönetimini de mi bırakacaksın? Bir apartmanda yönetici olmayınca o apartman belli oluyor. Merdivenleri sokak gibi oluyor mesela. Aile yönetimini ne yapacaksın? Aile ...hadi aileyi biz... ...çok daha bir farklı, manada aile başlığı altında... ...anne baba İşledik, hukuku, evet. eş hukuku... ...altında ele aldık diyelim... Evet. ...çünkü yabancı kimse yok... Evet. Ee, ...yani benim dedelerim, nenelerim... ...yeğenlerim... ...nihayetinde ben bir saat içinde hepsini bir şamatik... ...bir listeye koyabilirim... Evet. ...ama e, okulda müdür yardımcısı olduğum zaman... ...mahallede muhtar olduğum zaman... ...yüz sene sonra bir daha bu takvimi... ...çıkarmam mümkün değil... ...kimdi benim helalleşmem evet. gereken kimseler... Evet. ...özellikle örneklendiriyorum... Mesela e, bir imam efendiyle e, tesadüfen ben namaz kılmak için camiye girmiştim Anadolu'da bir yerde. İmam efendi namazdan sonra ayağa kalktı. E, çok duygusal bir konuşma yaptı. Ağlayacak gibi oldu. Belki de ağlamıştır yani ben evet. üzerine dikkat etmedim. E, emekli oluyorum hakkınızı helal edin. Dört senedir burada size namaz kıldırdım. İşte şu kadar senedir imamım ben. Sizden çok mutluyum. Cemaatte kalktılar kucaklaştılar filan. Beni tanımadı imam efendi Ben yan açtım selamun aleyküm selam Ben dedim bir namaz kıldım bir namazlık helallik verebilirim size dedim <gülüyor> Esprimden hoşlandı Nerelisiniz dedi İstanbul'dan geliyorum dedim O çok mutlu oldum Aa sesinizi tanıdım sizin dedi hmm. Sesimden tanıdı beni bu sefer evet. ee, Buyurun bir çay içelim dedi Siz kalabalıksınız meşgul etmeyeyim sizi Ben onlarla sonra görüşürüm dedi 2-3 gün daha buradayım zaten dedi Derken oturduk Bana dedi ki memnun oldunuz mu dedi yaptığım hareketten dedi hmm, dedim evet. sizi tebrik etmek için zaten geldim size dedim yani namazdan sonra geldim tebrik ettim dedim çok güzel yaptınız Allah razı olsun dedim bu örnek bir hareket oldu dedim ya dedi çok riya olur mu diye filan tereddü ettim hmm. dedi ne rüyası olacak dedim hakikaten helallik istediniz ama e, bu mahallenin imamısınız siz dedim böyle 2-3 bin nüfuslu bir kasabanın e, imamıydı e, siz burada bu mahallenin imamısınız dedim Dört yıldır buradasınız siz dedim. Bu dört yılın, dördüncü yılının son günündekilerden helallık aldınız siz dedim. Evet. Burada kadınlar da gelip dinlediler. Dördüncü ee, senesinden önceki senede buradan taşınmış insanlar geldi geçti. Benim gibi bir defalarına gelmiş kimseler. Ya dedi ben onları nasıl bulacağım dedi. Bulmak zorunda değilsin. Helallık bu kadar kolay değil demek istiyorum sana Hı -hı. dedi. Yani üç kişiden... ...para almıştın sen... ...üçüncü kişiyle helallaştın ...haklar bitti deniyor... Evet. ...böyle bir şey olmaz... ...yani sen çok üstün körü yaptın bunu... ...ama bu niyetin... ...helallikten değerli dedim... ...sen bir evet. de itibar etmişsin insanlara... ...ama bu sözünüz... Ee, ...bu helallik işinin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu... ...hocam herkes çapına göre <gülüyor> evet. düşünecek... Tabii. ...şimdi mesela... E, ...kendimden örnek vereyim... ...hep başkasından örnek veriyoruz... ...çok yakın bir zamanda... ...Antalya'dan birisi beni aradı... Evet. ...becermiş... E, ...bulaşmış selamun aleyküm Murat'ım aleyküm selam 50'ye yakın dersinizi dinledim dedi çok etkileniyorum sizden ama herhalde daha dinlemeyeceğim dedi serbestsin dinleme ama niye dinlemiyorsun dedim ya dedi köylü kelimesini çok kullanıyorsunuz dedi ben bundan alınıyorum dedi evet ben köylüyüm ama internetten sizi izliyorum dedi yani köylülük bir kabahat mı dedi <gülüyor> bundan sonra dedim bunun nesinden alınıyorsun dedim dedi ki Kur'an-ı Kerim dedi köylüleri dedi iman etmeyenlere örnek veriyor dedi. Ee, yani kültürsüzlere örnek hı. veriyor. Ama dedim bak bu sefer sen bana zulmettin dedim. Bizim örfümüzde köylü şehirde yaşamayan doğal hayat yaşayan insan demek. Dedi, tereyağını kendisi yapan, ayran içen, gazoz içmeyen adam demek. Tahkir yok bu hı şeyde. Hı. Öyle değil dedi. Televizyonlardaki filmlerde köylüleri beceriksiz insan olarak dedi lanse ediyorlar dedi. Size dedi yakıştıramıyorum bu kelimeyi dedi. Peki hak mı istiyorsun dedim. Dedi niyetini bilmiyorum senin ama dedi ben çok alınıyorum dedi. Çocuğum bile dedi bu hoca bizi dedi, komik görüyor dedi, dedi. Dedim ben senden helallik istiyorum dedim. Antalya'ya geldiğimde de ziyaret edeceğim sen bana adresini ver dedim. Helallik istiyorum senden bu kelimeyi de daha kullanmayacağım dedi yaklaşık 4-5 ay oluyor. Hakikaten ondan sonraki derslerimde bu kelimeyi daha köylük kelimesini kullanmadım. Evet. Halbuki kastım öyle değil. Bizim örfümüzün öyle düşünmediğini ya yani örfümüzde öyle bir kelime olmadığını düşünüyorum. Ee, bu sefer o da dedi ki hocam gelmene gerek yok dedi. Bu nezaketin yeter dedi. dedi. Teşekkür evet. ederim dedi. <gülüyor> Şimdi helalleştik ama. Evet. Ama her halükarda e, insanların e, yani yönetimini konuşuyoruz biz. Bu yönetimde ben mesela bir hoca olarak konuşma yapıyorum bir kelime kullanıyorum İstanbul'da bu konuşmayı yapıyorum Antalya'da bir Müslüman internetten o konuşmamı dinliyor üzerine alıyor bu sözü evet. alınıyor bunlar çok oluyor hocam yani genel ifadeler kullanılıyor Diyelim, insanız hocam bir e, kavmi aidiyeti e, söz konusu ediyorsunuz onunla ilgili bir e, hoşuna gitmeyecek bir şey söylüyorsunuz mesela elbette yani o ya siz onu belki hiç farkında olmadan söylüyorsunuz ama bir büyük kitle ondan e, rahatsız oluyor. Onu Yine suçlanma gibi. gibi hissediyor. İşte bunu bir idareci, siyasi evet. yetkilileri olan birine hasredelim. Evet. Evet, evet. Yani bir idareci mesela bir şehire gidiyor. O şehirde hep bir belli dükkana uğruyor. O dükkana uğradığı için onun artışları yükseliyor. Evet. Mesela filanca siyasetçi... İşte gelinini filan hastaneye götürdü Doğum yapmak için diyor o hastanede Bir daha doğumunda sıra alamıyorsun evet. Yani Bu bir hak meselesi Yani filancayı işare iş İhsası rey deniyor ya İhsası evet, rey evet. ettiriyorsun Veyahut işare ediyorsun ki Bu kalitelidir yoksa bu siyaset adamı Gider mi bu evet. şey ediyorsun Bu sebeple e, Siyasetçilerin Benim burada e, konuştuğum şey Siyasetçilerin Okul idarecilerinin insanlara imzasıyla etkin durumda olan birilerinin idareci hep buna diyelim. İmzası para eden adam yani. Buna diyelim biz. Şu, evet. Veya devlet yetkisini evet. ucundan bir yerden kullanan insanlara idareci diyelim. Önce şuna inanmaları gerekiyor. bir Biz burada mahkemede ibra ediliyor olabiliriz. Evet. Seçimlerde tekrar kazanmam benim kazan, oyum arttı veyahutta ben tekrar tayin edildim. Yapılan ankette yüzde seksen bana istek çıktı. Olabilir. Ama sabah namazında ki ahirete taşınacaklık pay, bunda da taşınacak. Üstelik sabah namazının Allah'ın mağfiret dalgaları içerisinde mağfiret olup gitme ihtimali çok yüksek. Yüzde ellinin üstünde. Ama idarecinin evet. sıkıntılarının mağfirete görme ihtimali yok. İlla helallik olacak. Helal helallik olacak. O da o kadar zor ki o kadar zor. Yani kapsama alanı itibariyle. Burada hocam isterseniz şefaatine vesile olur inşallah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den lütfen. iki örnek vermek istiyorum lütfen. Şimdi idarec diyoruz ya Ömer'le başladınız o diyor, sanki Ömer'den önce yokmuş gibi görünüyor da evet. ben hemen hadis-i şerifi okudum 10 kişi idare edip onlarda Allah'tan korkmadan kararlar veren yandık kıyamet günü diyen hadisi okuduk. Hocam iki şey çok önemli. Bir gün Kiram'dan bir grup efendimize geliyorlar. Diyorlar ki Ya Resulallah biliyorsunuz bir kıtlık söz konusu Medine'ye mal gelmiyor. Mal gelmeyince piyasada fiyatlar çok yükseldi. Evet. Lütfedip bir piyasaya müdahale etseniz evet. buğday şu kadardan satılacak. Zaten 20 çeşit mal var Medine'de belki. İşte elbise şu fiyattan fazla satılmayacak buyursanız diye rica ediyorlar. Efendim. Bunlar koysanız. Nar da diyebiliriz piyasaya geçici bir müdahale Müdahale, müdahale. Yani. Çünkü mal gel mal azaldığında stokta Kalanını pahalı satıyor hı hı. Esnaf Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben Allah'ın huzuruna çıktığımda Kul hakkıyla çıkmak istemiyorum Daraltan da genişleten de Allah Ben ne yapayım buyurmuş evet. yani çok Piyasayı mı? daraltan da genişleten de Allah Hocam bu çok önemli Bu evet. sebeple nar caiz midir değil midir diye ilmi münakaşa yapılırken hep bu hadis devreye giriyor. Evet, evet. Yani piyasaya müdahale edemiyor Efendimiz. Evet. Etmiyor. Ama bunu niye etmiyor? Bir kul yönetici hakkı. olarak bu otoritemi kullanırsam kul hakkı olur diyor. Evet. Bu çok önemli birinci işaret Efendimiz'e ilgili. Bunu düşünmeyen yönetici mesela bunu bir düşünelim. Bir de işte Filan eczaneye giderken medyatik arkadaşlarını da çağırıyor. İşte evet. Filan yönetici, üst yönetici, milletvekili filan eczaneye gitti. O eczaneyi popüler yapıyor. Evet. Bir de filancadan aldığı ayakkabısı bozuk çıktı. İşte gömleği eksik çıktı. Onu reklam ediyor, teşhir ediyor. Evet. Bunlar çok önemli kul hakları. Efendimiz'den evet. örneklendiriyoruz. İkincisi hepimizin çok iyi bildiği, çok meşhur olan, hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Rabbimin huzuruna kulak ile gitmek istemiyorum. Bende bir hakkı olan biri varsa söylesin hakkını alsın evet, diyor. Evet. Birisi kalkıyor Ya Resulallah diyor bana kırbaçla vurmuştum bir gün diyor. Safları düzeltirken elindeki çubukla sen kenara git demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha öyle mi? Gelsen hakkını al o zaman diyor. Evet. Çünkü başka türlü psikolojik bir rahatlık sağlayamayacak adam. E, geliyor adam ciddi ciddi geliyor o kadar sahabinin önünde de ne cesaret adamdı yani <gülüyor> peygamberi kırbaçlamaya gidiyor yani meşhurdur ama senin üstünde gömlek var diyor. Benimkinde yoktu diyor. Benimkinde gömlek yoktu ben vursam tane denk olmaz diyor Benim gömleğini kaldırıyor eğilip öpüyor. Evet. Bu bir numaraymış meğer ki adam efendimizin <gülüyor> kimsenin nasip olmayacak şekilde denine de temas etmek istemiş öpmek evet, istemiş evet. Şimdi ama buradaki bu duygusal boyuta hep dikkat ediyoruz biz sahabinin sevgisine dikkat ediyoruz çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir nokta var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki dağlar su olup önünde e, eritilecek e, bir e, ikramın sahibi sahabiler canlar vermişler ona mesela buyursaydı ki ya benim yerime 5-10 kişi kırbaçla deseydi ...bin tane aday çıkardı orada... ...bu bana vur diye... <gülüyor> ...herhalde ilk başta Ebu Evet ...yani hepsi bana vur... ...aman fazla vur istersen... E ...ben on fazlasını yerim... ...diyenler çıkacaktı ama... ...o büyük azametli makam... ...göklerin değerli misafiri... ...o... ...yani iki dağı... ...senin için hareket ettirelim... ...taifi ezelim bu arada... Muhatab, ...sözünün muhatabı... ...o hani işte Beynel Kavseyn mesafesi evet. kadar uzun yerlere çıkmış zat sallallahu aleyhi ve sellem evet. ne diyor? Gel hakkını al diyor. Yöneticilik forsunu kırbaçla üzerinde kullandın diyor. Evet. Şimdi üstadım burada şu noktaya gelmek istiyorum. Birincisi ümmeti Muhammed'in veya kafir bir ülkede bir yerin veya bir fabrikada bir yerin, özel okulda bir yerin yöneticisi emekli olmakla e, hak dosyasını kapatamaz. Emekli olunca sabah namazları ibra ediliyor. Yeniden mi namaz kılıyoruz? Biz emeklilik sonrası bir daha mı namaz dosyası açıyoruz? 10 yaşından beri kıldığım bütün namazlar aynı dosyada bekliyor. Tabii. Dolayısıyla bizim kul haklarımız ahirete intikal eder. Yöneticilik hakları 10 kere intikal eder ahirete. Aa, evet. Evet. Çünkü birinde Hani kamusal güç kullanarak e, diyorsun ki Bu çiftçinin Yan tarladan iki metre fazla Buğdayı biçmesinden daha güçlü Bir şey bu Yani evet. çünkü devlet gücü kullanarak Zülmediyorsun Burada bütün en baş yöneticiden Alt yöneticilere kadar Yöneten insanların Her gün sabah namazına kalkmayı Allah'ın emri olarak gördürüyorlar Yoksa ucunda cehennem var Oturduğu masanın da kıyamet günü sırattan sonraya geçeceğini ya sırattan önceye kalacağını bilmesi. O masalar evet. ahirete gidecek. Bu çok önemli. Kesin, ya evet. ateşten koltukta oturuyor yönetici ya da cennet hurilerinin bulunduğu bir koltukta oturuyor. Bunun lamıcimi yok denir ya bizim evet, bu anı evet, evet. Bunun lamıcimi yok. Evet, çok Burada anladım. şu noktaya taşımak istiyorum. Yöneticiliği Müslümansak eğer biz Hayatın gereklerinden biri gibi değil, imanın gereklerinden biri gibi yapacağız. Evet. İmanımızla ilgili bir konu. Yani oldu. ahirete götürülecek bir dosyayı hazırlıyorsun. Ahirete götürülecek bir dosyayı hazırlıyoruz. Evet. Ne, neden? Yani başka türlü bizim akide kitaplarına bile giren bir konu olmasının bir manası yok burada. Evet. İkinci e, konuya geçeceğim, ikinci başlığa geçeceğim. Şöyle de bir konuyu şey yapsak hocam. Bu yönet, yöneten yönetilen ilişkisinde e, kul hakkı ihlalleri genelde nasıl oluyor? Ona geliyorum evet, şimdi. Tamam. Yani bu önce bu yeri tamam. oturtmak istedim. Tamam. Bu bir yere otursun ki ondan sonraki bentleri. Yani biraz maddesin. da bu demin söylediğim şey yani e, insanlar neye dikkat etmeli? Bazen de ya bu işin raconu bu gibi bir mantık oluşuyor, Maazen bir his olalım. oluşuyor. Ya ya şu alanlar tehlikeli alanlardır. Şunu yaparsanız kırmızı çizgiye yaklaşmış olursunuz gibi bir Birinci yargımız evet. üstadım. Liyakati olmadan bir koltuğa oturmayacak yönetici. Evet, bu çok önemli. Bu bir. Bu bir, evet. Biz liyakat sadece doktorda arıyoruz biliyor musunuz? Uzman evet. mı, değil mi diye. Niye Tabu Dairesi'ndeki de uzman olmuyor? Evet. Yani ...liyakatı olmadan nasıl oturur... ...tabii hepimiz bunu çok iyi biliyoruz... ...burada biz mikrofonun önünde izah etmeyelim bunu... Evet. ...torpille, adam kayırmayla... ...vesaireyle... Evet. ...çünkü eğer biz liyakati ...yani liyakat anlaşılan bir kelime mi acaba... Tabii, ...layık olma diyelim... Yani liyakat... ...görevin uzmanı olma... Uzmanı ...hakkı olmak, olma... Evet. ...mesela en basit örnek vereyim hocam... ...çaycılık liyakat gerektiriyor mu... ...gerektirmiyor mu? E, tabii ki gerektiriyor. Yani çay dediğin evet. herkese ikram ediyorsun... Evet. ...kaynatıp veriyorsun bir şey değil ki... ...onda bir evet. kalitesi var tabii, demlenmesi tabii. vesairesi. İnsanlar illa... ...bunu anadan doğma bilecekler diye bir şart yok ki... ...üç gün çay tecrübesi yaptıktan sonra... ...gir bu işe. Evet. Çaycılığa varıncaya kadar... ...ünvan aldığın işin... ...liyakatını... ...temizlik, çaycılık her neyse... ...en alt isimleri evet. kullanalım... ...ehli olarak... Alan bir insan ve ehli olmadan alan bir insan. Evet. Eğer liyakatla bir göreve başladıysak kastım, hatam benim inadımdan e, olmadığı sürece ahirette bir sıkıntı yok. Yüz evet. tane daha hata yapabilirim. Allah rahim. Namazda da zaten ben öğleyi aslında üç kıldım, dört zannedip selam verdim. Kabul ediyor allah Teala. Evet. Yeter ki yeter bu kadar deyip de böyle bir ...gafletle... E, ...namazı soğuk görerek yapmış olma bunu... ...eğer biz... ...liyakatla... ...bir yönetici görevde ise... ...şunu söylüyoruz, diyoruz ki... ...kasten hata yapmadığı sürece... ...yanlışlarını da Allah'ın mağfiretiyle umarız... ...Müslümanlar da haklarını helal etmek zorundalar... Kast yok adamın çünkü... Evet. ...ama liyakati olmayan birisi... ...mesela ancak... 2000 kişilik bir kasab ve ilçeye kaymakam olabilecek birisi. Yakın iktidarın adamıdır diye 20 milyonluk İstanbul'a vali geliyor. Vali yardımcısı evet. geliyor. Bu evet. vali yardımcısı geliyor. Ondan sonra da olayların altında boğulup gidiyor. Sekreteri bunu idare ediyor. Bu sekreterini idare edecek yerde. Böyle bir <gülüyor> şey varsayalım. Burada mesuliyetten ebediyen kurtulamaz. Evet. ...çünkü dünyanın her yerinde... 2000 bin kişilik bir ilçe idare etmekle... ...milyonluk bir şehri idare etmek aynı değil... ...belli bir üst... ...dosya gerekiyor... ...bu sebeple... E, ...önce liyakatla mı geldik buraya... ...bakıyoruz... ...liyakatla geldiysek... ...biznillahirrahmanirrahim liyakatımız zaten hainliğimizi engelliyor... Evet. E, ...o arada da beşer olarak... ...hata yaptım... ...anlamadan imzaladım... ...iyi zannettim iyi değilmiş... ...buraya yol yapılmasını faydalı buldum... ...halbuki oradaki yol insanlara eziyet oldu... ...ve hiç önemli değil... ...bunlar önemli değil artık... Evet. ...iki... ...liyakatım olmayan bir işe girdim... ...doğru da yapsam sıkıntı var burada... Evet. ...girişi yanlış... Yani ...başlakı yanlış... ...dolayısıyla... ...buradaki bütün hatalarım... ...yüzde yüz ahirete gidecek... ...bir de hocam... ...tabii şimdi liyakat... Hiç kimse kendisini liyakatsiz görmüyor ki. Yani öyle de bir durum var yani. Görmüyor ama hocam evet. komisyona referans olarak gösterdiğin adam seni Mehdi Aleyhisselam olarak lanse ediyor orada senin evet. verdiğin bilgilerle. Yalan konuşma. Komisyona de ki ben ilkokul mezunuyum başka bir şey de yapmadım bundan anlıyorum da bakalım alacaklar mı seni. Evet. Rüyanda gördüğün şehirleri gezmiş gibi anlatırsan seni şey, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bekçi de yaparlar o zaman. Evet. Yani bu liyakatı yalanla mı oluşturuyorsun, ehliyetinle mi oluşturuyorsun? Yani belgelendirilmiş liyakat var, evet. yalanla teyit edilmiş liyakat var. Evet. Bu, bunlardan hangisi olduğunu... Kalbiyle zaten biz ahirete intikal tabii, edecek tabii, boyutu tabii, konuşuyoruz tabii. Yalan devreye girdikten sonra bir sorun yok, sorun yok Ondan yani. sonra serbest herkes istediği yere gitsin evet. Yani yalanla başladıktan sonra Zaten ahireti çık... devreden çıkarmış ee, oluyor yani. ya, Maazallah asas Allah tehlike Burada birinci konu Bu evet, usta liyakat konusu. liyakat konusu Liyakatla göreve başlıyor İkinci konu hocam benim için çok önemli İdarecilerimiz Maddi haklara itibar ediyorlar özellikle. Ben çalmadım hiç diyor. Hmm. Doğru. Evet. Ama biz Müslüman olarak maddi ve manevi haklar diye ikiye ayırmak zorundayız. Evet manevi haklar. Yani tarz... Maddi haklar belli. Evet. Yani adamın e, işte iki katını yıktın. Sırf e, senin bahçen ışık görsün diye. Bu maddi hak. Evet. Manevi hakka gelince insan onurunun malı kadar belki en azından diyeceğim. Daha fazlası belki abartı olacak. Malı kadar değerli tutulması lazım. Evet. Yani bizde mesela ben farklı bir şey olarak anlatıyorum. 70 yaşında bir teyze bastonuyla bir yerde sıra beklerken işte ona oradaki e, memurlardan birisi teyze arkaya geç diye bağırınca ya bu yaşlıya bu saygısızlık yapılır mı deniyor. Delikanlıyı arkaya geç Kimse buna rahatsız olmuyor Delikanlının onuru da onurdur Tabii. ki yani Onur açısından insan insandır Yaşlının artı hakkı vardır Yaştan kaynaklanan evet. Kaldı ki bu onurda Müslüman olmayanın bile Hesaba katılması yani Sadece Müslümanın onuru olmaz Kafirin de onuru var Efendimiz Aleyhisselam kafirin de yüzüne vurulmasını yasaklıyor. Evet. Yani insan bu nihayetinde bir cenaze için meşhur ayağa kalkıyor Efendimiz de Yahudiydi ya Resulullah diyorlar ama insandı diyor. Evet. E, bu bir bakış tarzı. İnan Ali e, ikinci nokta yani yönettiğinizin inancı sizin onun onuru konusunda farklı sen, davranmanıza inanc, sebep olmamalı. İnanç mahkemesi başkanı değilsin ki. Evet. Yani senin görevin orada bir sosyal bir hizmet yapmak, maddi bir hizmet yapmak, tıp vesaire neyse ilgi alanı. Yani bunu çok dikkatli kullanmak evet. gerekiyor. Müslüman yönetici insanların onurlarını da hak maddesi kabul edecek. Çok önemli evet. Halbuki bizde mesela şu gördüğün 5 yıllık işletmem döneminde 1 lira benim intikal etmemiştir dosyama. Gayrimeşru evet. Gayrimeşru intikal... ...gayrimeşru para... ...zaten bütün dünyada yasak... Evet. ...ahiret hesabı yapan insanlar için... ...bunu konuşmaya gerek yok... Evet. ...zaten mahkemeler seni yakalıyorlar... ...ama... E, ...ya da... ...danıştay sayıştay herkes seni gelip buluyor... ...20 sene sonra bile getir bu paraları diyorlar... ...çocuklarından alıyorlar o paraları... Evet. ...el koyuyorlar... ...ama insanların onurları... ...manevi kimlikleri... ...şahsiyetleri, ailelerin onurları... ...bilhassa etnik yapı üzerinden e, konuştuğumuz zaman çok önemli. Mesela kadın e, cinsini hafif görmek veya erkek cinsini başka türlü görmek yani cinsler arası bir ayrım mı diyelim bunu ya da cinsler arası karşı görüşler, adil olmayan görüşler bunlar kesinlikle Kıyamet gününe taşınacak şeyler Ve Müslüman terazisiyle Müslüman mikroskobuyla görülebilecek şeyler var. Evet. Öbür türlü e, herhangi bir Maddi hakkı zaten ihlal ettirmiyorlar Kimseye bu evet. dünyada İkinci dosyada bu üstad Yani biz hak konusundan idarecilerin Hak konusundan Bunu anlamamız lazım evet. Onurlara dikkat haysiyetlere İzzeti nefis Bu aynı şekilde idare edilen kişilerin de idarecinin onuruna saygısını gerektiren bir bölüm ama. Evet. İdarecinin gıybetini yapıyorsun. Adam daha göreve geleli iki ay olmuş. Çürütüyorsun adamın makamında. Sırf senin orada bir keyfini yapmadı, etmedi diye. Bu gıybet gıybetinden, dosyaya işleniyor. Gıybetinden, iftirasından, artık ...Facebook'undan, Twitter'ından... ...hocam ne bileyim yani... Müthiş, ...çağ geliştikçe... Bir çağ geliştikçe çağda yani, ...herkesin bir dosyası var demektir hocam... ...şimdi hocam... ...ben belki... ...ilk fırsat Allah bana bir imkan verse... ...şu anda öyle bir lütuf bulunmadı bana... ...apartman olmayan bir yerde otururum... ...düşünüyorum hocam... ...o kadar korkuyorum ki yani... E, ...apartmana giriyorsun... ...beş kat, dört kat çıkıyorsun... Gece geç geliyorsun Gündüz erken gidiyorsun Asansörü çalıştırıyorsun 3-4 kat uyanıyor gürültüden Yani kul hakkının Doğal kanuni haklarımızı Kullanırken bile ezen tarafı var hocam Evet. Nerede kaldı ki bir yöneticiyi Sırf senin partinden değil Vesaire diye Ezdiğini düşünüyor evet. Hocam herhalde vaktimiz hızlı derli Ben bir evet. başlık daha açmak istiyorum Lütfen. Bir konumuz daha var hocam O da şu biz bir devlette devlete bağlı bir birimde görev aldık. Bu devletimiz şeriat inceliklerini itibar etmeyen bir devlet. Yoksa yani Mesela. Mesela. Herhangi bir devlet. Nekere bir ifade kullanıyorum bunu. Bizim ihya ül dinimizi ölçü alıp da memur nedir, amir nedir ayarlayacak bir yapı yok ortada. Evet. Biz Çekilelim bu dünya e, Buna iman edenlerin olsun Demem mümkün değil O zaman kendimi Dinimi, müstakbelimi, nesillerimi Emanet edeceğim dünyayı Harap etmiş olurum Mecburen Müslümanlar da burada görev Almalılar. Evet. Karşımıza bir sorun çıkıyor Biz Ben mesela Böyle bir sistemde görev Aldım. Evet Burada ihyaülü müddini Önüme koyup ve işte Buhari yönüme koyup ana Onu... Nevevi Riyaz-ı Salihini koyup bundan sonra bu şirket böyle idare ediyor. Bu okul böyle idare ediliyor diyebilir miyim? Bu realitede var mı dünyada böyle bir şey? Yok. Ettirmezler yani. Ettirseler de zaten ben Riyaz-ı Salihini okul müdürlüğüne uyarlayıncaya kadar mezun olur çocuklar. Yani <gülüyor> yani e, ama sistem bir sistem şeyi yaptınız. O sistemin kuralları vardır. Var. Onun içinde size bir rol veriliyor. Orada riyaz-ı salihini hani tırnak içinde referans aldırmazlar yani. Aldırdılar diyelim. Öyle bir riyaz-ı salih yok ortada zaten. Yani, yani, yani kurallaşmış, kaideleşmiş de. bir riyazu sahimi yok. diye bir bölüm var mısın bastımız riyazu Ama olsa da, olsa e, bile, olsa bile, bile size e, onu uygulatmazlar. Ha. Yani sistem ona göre kurulmuş değil çünkü. Değil. Evet. E, bunun muhatabı da yok karşında, evet. kabul edeni de evet. yok. Şimdi burada Müslümanın e, şöyle bir alternatifi olabilir mi? Madem yok, ben de kabul etmiyorum. Bir çekiliyorum. Bir, evet. Bu olmaz. Hayattan çekilemeyiz biz. Hı hı. Evet ben alkolsüz bir markete gideceğim ama yaşadığım şehirde alkolsüz market yoksa e, sipariş mi vereceğim Antalya'dan domatesi ben? Evet. Ne yapıyorum? Allah'ın affına sığınıp buluncaya kadar işte 3-5 kilometre arayıp. etrafımda arayıp bulamayınca Allah'a sayın gözlerimi vurup dışarıdan alıp domatesi kaçıyorum. Sadece evet. fırına gidiyorum belki de. Mevcut böyle bir gayri İslami olan düzende yönetici olanlar şeriat inceliklerini arama imkanı da bulamıyorlarsa, tatbik etme imkanı da bulamıyorlarsa ki bulamıyorlar, bulamıyorlar bulamayacaklar, evet. bulamayacaklar da şu anda. O zaman mevcut yönergeler, düzenlemeler, kanunlar adı neyse yüzde yüz şeriatın bir maddesine ters düşmüyorsa eğer, ...mesela okul müdürüne diyor ki... ...çocukları başında likör ikramet. Evet. ...bu açıkça şeriatı çiğneyen bir şey... Evet. ...ama o da ne diyor... ...onun dışında ne diyor... ...sabah 8'de çocuklar toplanır... ...hepsinin kılık kıyafeti düzgün olur... ...öğretmen sıranın önünde oturur... ...yani bu tip şeyler... Hı hı. İşte ...not defteri tutar... E, ...yıllık, yıllık program yapar... ...şeriatla çelişen bir tarafı yok... E, ...şeriat da olsa bunları diyecek zaten... Evet. ...haftalık program <gülüyor> yap diyecek... Evet. ...günlük program yap diyecek... Bu düzenlemeler Müslüman yöneticiyi bağlayıcıdır. Ama şeriata bir, aykırı olmayan %100 şeriata ters düşen maddeleri hariç. Hariç. Evet. hariç. Ee, onları da belki imza atacak yeri geldiğinde rızası olmadan Allah'ın affına sığınıp atacak. Hatta şirke düşmüş olmamak e, Allah'ın şeriatına düşman hale gelmemek için. Ama öğrencilere karne ödevle Yıl içi ve yıl sonu notlarının Ortalamasına göre verilir 10 evet. üzerinden verilir 100 üzerinden verilir Bunlar İmam-ı Azam'ın fıkıh kitablarında belirlemesi gereken şeyler değil Değil, evet. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız için Eğitim Bakanlığı'nın Organize ettiği işlerdir evet. Dolayısıyla Burada Biz ahirete intikal eden kulakları diyoruz ya Öğretmen, müdür ya boşver bunları kim hazırlamış ya Bakara suresinde mi var sanki Ödev notu deyip onu siliyor Öğrencilerin bir kısmından Bu bir kul hakkıdır. Evet Niye öbür okulda çünkü böyle uygulanıyor bu Oradaki gençle buradaki genci Eşit olmayan şartlarda Bu sefer eğitimde yarıştırıyorsun Seni imtihanlarda Veyahut onun filan kabiliyetinin gelişmesine Peki hocam, engel Burada diyorsun. bence asıl Sorun şuralarda toplanabilir Mesela e, İslami olmayan yani sistemin bir kuralı. Bunu evet. uyguluyorsunuz ve bundan e, başka Müslümanlar zarar görüyor. <gülüyor> Değil mi? Yönetici olarak uyguluyorsunuz. Siz dediniz ki Allah'a yani af dileyerek e, insan uygular bunu. Kabul etmemek, rıza Kabul göstermemek. göstermemek. Yani içten rıza göstermemek ama kul hakkı doğuyor ondan. Doğan örnekleri var diyorsunuz. Ha, yani, olabilir yani. Tabii, olabilir tabii. diyorum. Yani o zaman o kul hakkı yani nasıl mazur görülebilecek yani. Çok basit örnek hocam. Polise talimat veriyor amiri. Evet. Çek git e, filanca medreseyi bas diyor. İşte evet. bu ülkede daha yeni yeni onları unutmaya başladık evet. yani. Az mı duyduk? 28 Şubat'ta mesela ben abdest almaya inmiştim. 28 Şubat'ta geldim ders dinliyordum Kur'an dersi dinliyordum evet. masamda ayakta biri duruyor elinde bir telsiz ne arıyorsunuz burada dedim e, geldik dedi talebeyiz falan benimle istiza etmeye başladı e, yani ben masamda böyle birini gördüm daha dündü bu evet. e, dündü o orada ders dinlettiğim talebelerim e, şimdi iş güç sahibi oldular evet. yani bu amir belki de namaz kılan belki de e, o okunan Kur'an'ları anlayan birisiydi Belki de diyelim e Ama ona da emretmişler Filanca medreseyi basacaksın demişler hı hı. Şimdi Bu durumda alenen Zulüm olan bir şey Alkol de olabilir evet. Bir Müslümanı çiğnemek de olabilir e Başka bir Müslümanın arazisini gasp etmek de olabilir Burada ben Kesinlikle karşı durmalıyım evet. Kudretim ne benim Mesela e Çok basit bir misal Belediye 3 tane arkadaşının işte Arazisi değer kazansın diye Orasından full yol geçiriyor evet. O yolu geçirmenin aslında e, Coğrafi olarak bir ihtiyaçlığı yok Şehir trafiğini engelleyecek şeyi yok Sadece oradaki 3 kişinin arazisine Diyorlar zaten bu arazileri al Böyleymiş işler biz hı hı. Sonra bizim evet. anladığımız işler değil Onlar da oradan arazisinden yolu geçiriyorlar Geçen e, yol ...her tarafı değerlendiriyor ama... ...20 kişiyi de harap ediyor. Evet. Basit bir istimlak ücretiyle... ...20 kişiyi de harap ediyor. Meclis üyesinde... ...iki yol var. Bunun başkanın hatırı olsun diye imzalıyordur. Günahın ortağıdır. Evet, bu evet, evet. Muhalefet şerhi koyuyordur. Ben yokum bu işte. Evet. Tıpkı akşam arkadaşlar içki içmeye gider, ben gitmedim. ...ben gitmedim. Dolayısıyla ben mesul değilim. Ama belediye başkanı bunu emrediyor... E, Tabi e, oradaki mesela istimlak müdürü de uyguluyor. Evet. İstimlak müdürüne ne düşer burada? Bu örneğimizi konuşuyoruz. Evet, evet. E, başkanım bu bir insan kul hakkıdır. Evet. E, bunu yapmanız yanlıştır. O zaman sizi bu görevi bırakın istifadindir, istifadır gider. Evet. İşte mümin dirayeti yani. budur. Tamam. İstifa. Ben bu tip arkadaşlara evet. çok soruluyor diyorum gibi şartım var ama diyorum. İstifa dilekçen evraklar arasına konacak mı? Konacak diyor. Çünkü başka türlü istifa etti anlaşılmaz. Büyük harflerle yazacaksın. Şu şu zulme razı, e, olmadı. razı olmadığım için mümin Müslüman kimliğim beni geri çekiyor. Onun için istifa ediyorum diyeceksin. Ya Hocam soruşturma geçiririm o zaman diyor. Daha güzel. İskilip'li arkadaş arıyor. Evet. Ha, evet, evet. Ne arıyorsun Allah'tan daha? İşte yani. O büyük iş olurdu. O dirayet gösterilebilse. Hocam biz 25 senelik memurluk bitinceye kadar ki dünya hayatı için mi yaşıyoruz? Hani ya, ebedi ahiretimiz evet, evet. Ümmet seni o zaman onurlu bir memur, iskilipli, kafalı bir adam olarak evet. hatırlasın. Hep böyle evet. yani kendi memurluğu uğruna Arkadaşlarını, mahallesini feda eden adam olarak bilinmesin Bilinmesin Hocam 5 dakikalık süremiz var <gülüyor> Bu süre içinde böyle bir Hiç olmazsa genel uyarılar yapalım Yönetilene, yönetene Yani kul hakkı hassasiyeti konusunda Genel uyarılar yapalım Hocam yani, bir evet. İlk maddeye dönelim Biz sabah namazında Hangi Rabbimizin huzurundaysak, evet. amir olarak bulunduğumuz masada da o Rabbin huzurundayız. Amin. Evet, Bunu canım. halleden iş halletmiştir. Evet. İkiyi, herkes bulunduğu yerin uzmanı olacak. Kendini geliştirecek. Evet. Mesela, tabu katastroda mı çalışıyorsun? E, teknolojik olarak tapu işlemlerinde kullanılan en güçlü bilgisayar programını bileceksin. Evet. Yabancı dil gerekiyorsa yabancı dil bileceksin. Müftülükteysen sürekli şeriat kitaplarını inceleyeceksin. Geri kalmayacaksın. Evet. Kişisel kabiliyetler, yetenekler ve donanımın hep güçlü olacak. Evet. Ki ben hazırdım olsun. İki bu. Üç, ta ashab-ı kiramdan beri, ashab-ı kiramdan beri Allah onlardan razı olsun, idarecilerinin bu ümmette en büyük sorunu, Akraba, dost, aynı camide namaz kılan adamların etkisinde kalmadır. Evet çok önemli bir şey. Bu liyakatlı adam kullanmayı engelliyor. Engelliyor. Evet. Engelliyor. Hadislerde bunu tehdit ediyor zaten. Aman buna dikkat edin diyor. Bu sebeple e, idareci eğer yok demeyi beceremeyen, olmaz demeyi beceremeyen, bütün akrabalarını karşısında almaya hazır olamayan birisi ise istifa etmeyen. Ayrılmalı evet. İmza etkisi olmayan bir birime geçmeli Evet. Mesela diyelim ki Vali yardımcısı Vali yardımcısının e, Halkla muhatap olmayan birimi var Evrakları dosyalıyor O birimde kalsın Halkla muhatap olan biri Karşısına ricaya gelenlerden önce Allah'ı önünde görmeli evet. Yani idarecilerimizin zafiyeti bu Üçüncü nokta bu Dördüncü nokta üstadım Çok zor bir nokta. Şimdi bizim ülkemiz gibi yaşadığımız ülke gibi olan ülkelerde şöyle bir sorun var. Kitleler gruplaşmış durumdalar. Evet. Yani A partisi, B partisi, C partisi veya A etnik kimliği B etnik kimliği gibi bir bölünmeler var. Din, dindar gruplar bile e, maalesef. Bölünmeler yaşıyorlar. Maalesef. Mesela Egeliler diyor, Doğulular diyor, evet. işte Karadenizliler diyor. ...işte görükler diyor Akdeniz'de... ...ya da memleketlilik yoğunlaşıyor... ...bu mesela... E, ...işte bir bakanlığın... ...üst kademesine birisi gelince... ...o memleketliler oraya doluyor... Evet. ...mesela ben Ankara'ya gittiğimde... ...görüyorum filan bakanlıkta... ...işte Çankırılılar yoğun diyor... <gülüyor> ...filan bakanlıkta şunlar yoğun diyor... ...misal yani... Evet. mesela ...bir vilayet meselesi değil... ...neden ilk defa oraya öyle bir memur alınmış... ...sülalesini toplamış oraya... Evet. Burada e, partimiz, derneğimiz, yöremiz, hatta İslami kimlik olan cemaatimiz tercih konumuz olduğu zaman ip gider elimizden. Evet. Kumandayı kaybederiz. Yani biz e, bu memurluğun gerektirdiğini yapacağız. Bu memurluğun yahut da amirliğin, yöneticiliğin neyse gerektirdiği, Liyakati arayacağız, standartları kullanacağız. Evet. Burada beşinci bir madde hocam, özellikle onu zikredeyim. Amir, yönetici, cezası olmayan bir adam olduğunda güç kaybediyor. Müeyyidesiz yani müeydesin müeydesin olacak, müeydesin olacak yani. Evet. Müeyyides Genelde biz de Müslümanlar olarak af diye bir mantıkla. Her af ikinci suçun primidir hocam. Evet. Mesela müdür geldi İşte filan hatayı yakaladı Çocuklar bize yakışmıyor bu Dedi O yakışmıyor dediği şeyi daha iyi yapın gibi anlıyor Alttakiler evet, evet. Halbuki bu yasalarda nedir Üç gün uzaklaştırma Al uzaklaştırmanı çek git Dediği zaman onu engelliyor. yani hı hı. Eğer cezasız insanlar bir iş yapacak olsalar, cennet ayetlerinin arkası Kur'an'da hemen cehennem ayetleriyle gelmezler. gelmezler evet. Niye allah Teala hemen cehennemin alevlerini gösteriyor bize? Yani rahmetten anlamıyorsanız bu da var. Bu da var evet. Yani yöneticiler, özet olarak beşinci madde de şunu söylemek için, kul hakkından kurtulmak için suç işleyenlerin cezasının da merhamet olduğunu bilmelidirler. Hem yani. suç sahiplerine ceza hem, verince ona merhamet verirsen merhamet çünkü arkası gelmesi önlenmiş olur. hem arkası gel, hem onun arkası geliyor hem diğer o suçu Onlar işlemeyecek için olanlara oluyor. prim vermiş Doğru. oluyorsun Doğru. yani bu çok önemli belki bu merhamet bende olsun affedeyim gibi Hı -hı. mantıkla bakılıyor bu yanlış bunu evet. vurgulamak istiyorum hocam çok teşekkür ederiz sağ olun Allah razı olsun kul hakkı mevzu hayatımızın ta kendisi. Evet. İnşallah biraz daha bu farklı alanlarda da bu mevzuyu işlemeye devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, bir İslam'dan hayata programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın.